Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi'l-lezî halak's semâvâti ve'l-ard ve ce'ale'z zulumâti ve'n-nûr. Summe'l-lezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. <Sessizlik> Hamd <Sessizlik> Gökleri ve yeri yaratan Karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur Böyleyken inkar edenler Başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar Ve el min Ve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 السماوات والارض كل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون لكي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 Gece ve gündüzde barınan her şey onundur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Kul eğayrallahi ettehizü veliyen fateris semawati vel ardı ve huve yut'imu ve la yut'am Kul inni umirtu en akuna evvel men esleme ve la tekuna minel müşrikîn de ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edileceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. ''Kul inni ekafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim.''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 onu da kimse gideremez. Bil ki O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve huvel Ve huvel O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.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 Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz O'na ortak koşanlardan değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. <gülüyor> Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları, Onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi? verdi. <gülüyor> hatta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 Velo tera, ız uqfu'ü ala Rabbim. "Kâl, eliysa hâzâ bilhâc." "Kâlû bala Rabbına." "Kâl, fuzuk al bima kûntum tekfurun." huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki.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 ancak bütün kalpleriyle kulak verenler uyar. Kalben ölüleri ise yalnızca Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler. <gülüyor> dediler ki ona rabbinden bir mucize ya, ey muhammed de ki şüphesiz allah'ın bir mucize indirmeye gücü yeter fakat onların çoğu bilmiyor <gülüyor>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 Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dost doğru yol üzre kılar. <gül>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 Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. <gülüyor>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 Yapmakta oldukları fasıklık sebebiyle azap dokunacaktır. Kullâ ekûlû lekûm indî gâzâinullâhi ve lâ e'lemul gâybe ve lâ e'kûlû lekûm innî melek in ettabîu illâ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 Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun <gülüyor>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 وَهُوَ الْقَاهِرُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى جَاءَ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir.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 Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. min vel bahri ve Le in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 deki onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz <gülüyor>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 وَكَذَّبَ O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki ben size vekil sizden sorumlu değilim. لِكُلِّ نَبَئٍ vesofta Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. İleride bileceksiniz. Ve <gülüyor> fi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 Ay da batınca andolsun ki Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum dedi <gülüyor>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 Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri Yaradan'a döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. <gülüyor>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 İman edip de imanlarına zulmü, şirki bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. <Sessizlik>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 Zekeriya yı, yı, İsa yı, İlyas. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. Ve İsmail ve ve Yunus ve İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayet erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. min âbâihim ve ve ve ve ilâ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 Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O onların nitelendirdikleri şeylerden uzaktır. Yücedir. Bediüs semavati vel ard. En yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibuh. Ve halaka kulleşy'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 Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Ve <gülüyor> ma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 Ey Muhammed sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. <gülüyor> Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. وَلَا تَسُبْبُ الَّذ۪ينَ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 O, yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir. <gülüyor>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 Biz onlara melekleri de indirseydik kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi fakat onların çoğu bilmiyorlar <gülüyor> İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. <gülüyor> Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Efeğirallâhi abtazî hakemen ve huvellezî ensele ileykümül kitâbe mufassala vellezîne âteyken Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken, ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimizde, onun Rabbin katından, hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi, Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O'nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. <gülüyor> Yer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. İnne rabbeke huve a'lemu men an ve huve a'lemu bil Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir. Ve yine O, doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Teklû mimmâ aleyhi kuntum bi Artık ayetlerine inanan kimselerseniz, üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Ve Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Ve ismi ve İnnellezine yeksibunal isme seyücezavne Günahın açığını da bırakın gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Ve taakulu aleyhi ve Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. <gülüyor> Ölüken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu hiç karanlıklar içinde kalmış bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir. <gülüyor>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 Onlara bir ayet geldiği zaman Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. <gülüyor> Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah, inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu, Rabbinin dost doğru yoludur. Şüphesiz, düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَانَا onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir. Ey cin topluluğu! insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. İşte biz Kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Ya maşar cinni vel insi rusulun minkum O gün Allah şöyle diyecektir. Ey cin ve insan topluluğu! içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler. Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği Bu peygamberlerin gönderilmesi Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. <gülüyor> Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi dilerse sizi giderir, yok eder ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir. İn Şüphesiz size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. Kul ya kavmi ala inni amil ta'lamu. Deki, ki, ey kavmim elinizden geleni yapın. Ben de görevimi yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler. lillâhi <gülüyor> vel Shut up. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için şu da bizim ortaklarımız putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar. <gülüyor> müşrikîn atâ yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar Çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanılsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. <gülüyor> Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları, binilmesi ve yük yüklenmesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken, üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle, Allah onları cezalandıracaktır. Ve kâlu. Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. أَنَا خَاسِرٌ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. <gülüyor>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 Yine o hayvanlardan da irili ufaklı var edendir Allah'ın size rızık olarak verdiğinden yiyin de şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Semaniyete ezvancı ve aley o hayvanlardan 8 eşide yaratandır erkek ve dişi olarak koyundan iki keçiden de iki Ey Muhammed de ki Allah iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişi mi yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı Eğer doğru söyleyenlerseniz bana bilerek haber verin <gülüyor> Erkek ve dişi olarak deveden iki, sığırdan da iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, iki dişi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size bunları haram ettiğinde orada hazır mıydınız? İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah... Zalimler topluluğunu doğru yola iletmez ki bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başka adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmek sizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ünlel <gülüyor> Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Kezdanika min hatta hal min illa illa Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki eğer Allah dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da, sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. قُلْ فَلِلَّهِ De ki en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. قُلْ De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeyleri denk tutuyorlar. Kul te'alav etlü mâ harrâme rabbukum aleykum ellâ tüşrikû ve bil vâlideyni ihsânâ.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 Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki, aklınızı kullanasınız. وَلَا <gülüyor> تَقْرَدُوا فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم غصاكم به لعلكم تذكرون Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. <Sessizlik> İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Tüm Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Bu Kur'an'da Bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. <gülüyor> Yalnızca bizden önceki iki topluluğa Yahudilere ve Hristiyanlara indirildi. Biz onların okumalarından habersizdik demiyesiniz yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demiyesiniz diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve insanları onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir? İnsanları ayetlerimizden alıkoymaya kalkışanları yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.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 onlar iman etmek için ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye o günkü imanı fayda vermez. De ki siz bekleyin, şüphesiz biz de bekliyoruz. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Men jâe bil Ve men lahla kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır kimde bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misiyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. edilmez şrikîn. Deki şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, hakka yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Kul Ey Muhammed, deki şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. <gülüyor> Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben. Bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. <gülüyor> Kul e vayrallâhi eb vayrabben ve huve rabbukulli şeyh ve la teksibu kullu nefsin illa alay.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 O, sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.